baş yaşam için teknoloji Merhaba. Bugün Dünya Su Günü. WWF Türkiye, suyun gerçek değerinin daha iyi anlaşılması ve su kaynaklarının korunması konusunda farkındalık yaratılması amacıyla 1993'ten beri her yıl 22 Mart'ta gerçekleştirilen Dünya Su Günü'nde su kaynaklarının küresel düzeyde karşı karşıya kaldığı sorunlara dikkat çekti. Susuzluk nedeniyle her yıl 2 milyon insan hayatını kaybediyor. Tabi Türkiye'nin yaptığı açıklamaya göre halen dünya çapında 1,1 milyar insan temiz suya erişimden yoksun. Susuzluk nedeniyle ortaya çıkan hijyenik olmayan koşullar sonucunda başta çocuklar olmak üzere her yıl 2 milyon insan hayatını kaybediyor. Bu pandemiden daha büyük. 2025 yılına kadar dünya nüfusunun 3'te 2'si su kıtlığı riskiyle karşı karşıya. Bu durumun önüne geçilmesi için önce bakış açımızın değişmesi gerekiyor. Türkiye'de su sıkıntısı halen barajların dolluğuna bakılarak ölçülüyor. Barajlarda yeterli miktarda su olduğunda sorun kalmayacağı yönünde bir yanlış algı var. Oysa son 20 yıllık süreçte Türkiye'de kişi başına su miktarı yılda %18 azalarak 1700 metreküplerden 1400 metreküplere düştü. Dünya su günü nedeniyle açıklama yapan WWF Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayar, ''Nehirler ve sulak alanlar yaşamın kaynağıdır ve bunları yitiriyoruz. 1970'ten bu yana küresel ölçekte tatlı suda yaşayan türlerin %84'ü kaybedildi. Dünyadaki tüm şehirlere şunu hatırlatmak gerekiyor. İklim kriziyle 20. yüzyılın altyapısıyla mücadele edilemez. Su musluktan değil doğadan gelir.'' İklim krizinin kapımızda olduğu bu yüzyılda su yönetiminde artık suyun kaynağı, nehirleri, sulak alanları ve yeraltı sularını daha etkin korumayı sağlayacak yöntemleri benimsemek ve uygulamak zorundayız. Cuma günü dünyanın farklı yerlerinden birçok genç iklim eylemcisi iklim krizine karşı seslerini yükseltti. Genç iklim aktivisti ve bilim insanı Mauritius'lu Şama da Hint Okyanusu'nun kalbinde dünyanın ilk denizaltı iklim grevi eylemini gerçekleştirdi. Protesto Seyşerler kıyısının 735 kilometre açıklarında geniş deniz çayırları nedeniyle iklim açısından kritik bir bölge olan Sayadelmalha'da gerçekleşti. İklim aktivisti denizin altında iklim için gençlik grevi ve iklim adaleti istiyoruz yazılı pankartlar taşıdı. 24 yaşındaki Sandoeya, Bölgedeki biyolojik çeşitliği incelemek ve iklim kriziyle mücadelede sağlıklı okyanusların önemli göstermek için bir araştırma yürütüyor. Ayrıca bir ada ülkesinde doğduğum için sağlıklı okyanusların sadece iklimimiz için değil, küresel güneyde okyanuslara bağlı yaşayan milyarlarca insan için de önemli olduğunu ilk elden biliyorum. Bu yüzden liderler okyanuslarımızın en az %30'unu koruyacak okyanus alanlarının oluşturulması için söz vermeli. Iklim krizine karşı mücadele etmek, halkları desteklemek ve yaban hayatını korumak konusunda ciddi şayet acil eylemlere ihtiyacımız var dedi. Türkiye'de de iklim için gençlik hareketi altında bir araya gelen genç iklim aktivistleri küresel iklim eylemi yaptı. Boş vaatler istemiyoruz çağrısıyla bir araya gelen iklim eylemcileri, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP26'ya giden süreçte dünya liderlerinin acilen, somut ve iddialı hedeflerle harekete geçmesini talep etti. İsveçli iklim eylemcisi Greta Thunberg'in 2018 yılında başlattığı iklim hareketi bu yılın ilk eylemini gerçekleştirdi. Dünya çapında 50 ülkede 700'den fazla noktada fiziksel ve dijital eylemler planlandı. Türkiye'deki genç iklim aktivistleri de iklim için gençlik Youth for Climate Turkey hareketi altında bir araya gelerek eylem için çağrıda bulunmuştu. Yapılan çağrıda Türkiye'nin Paris anlaşmasının bir an önce onaylanması talep edildi. Kampanya Change.org Taksim Paris adresinde. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kömür santrallerinden kaynaklanan metan emisyonu karbondioksite rakip olabilir. Dünya çapında planlanan 432 kömür madeni araştırıldı ve her bir maden için metan emisyon tahminleri modellendi. Global Energy Monitor'da araştırmanın yazarı Ryan Driscoll Tate... Kömür madeni metanı önemli bir iklim etkisi oluşturduğuna dair net kanıtlar olmasına rağmen yıllardır incelenmedi. Yeni kömür madenleri hafifletme önlemleri olmadan planlandığı gibi ilerlerse çok büyük bir sera gazı kaynağı kontrolsüz kalacak, atmosfere karışacak dedi. Yenilenebilir enerji alanında etkili bir uluslararası a olan REN21, kentlerde yenilenebilir enerjinin 2021 Küresel Durumu raporunu açıkladı. Rapor, iklim değişikliği ve hava kirliliğiyle mücadele için emisyonları azaltmak amacıyla dünya çapında kentlerin yenilenebilir enerjiye yönelik attığı sumut adımlara ve yatırımlara ışık tutuyor. Bu rapor aynı zamanda kentlerin dünya çapındaki enerji dönüşümü çabalarının bir envanteri niteliğinde. Raporda İstanbul'un elektrik üretiminde yenilenebilir enerjilerin payının %32 olarak belirlenmesini ne yer verilmiş. Aynı zamanda İstanbul'un 2030 yılına kadar 2015 yılına kıyasla %33 oranında emisyon azaltımı yapacağı da belirtiliyor. Bu iyi haber. Raporda sunulan veriler arasında kentlerde ısınma ve soğuma amaçlı enerji kullanımına yönelik Türkiye'de %7 oranında yenilenir enerji kullanıldığı verisi de var. Bunun yanı sıra Türkiye'de sıcak su kullanımı için yaygın kullanılan güneş panellerine de değinilmiş.